ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Amin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete gidecek amel işlemeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri sevmeyi, sevdiği insanların sevgisini bizlere nasip etsin. Ve bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Kardeşlerim bugün e, sizlere Aynı pazar derslerinde devam ettiğimiz gibi önemli konulardan bir konuyu işleyeceğim. İslam'da kavramların çok çok önemli yeri vardır. Ezan diyoruz. Ezan bir davettir, bir tevhid eylemidir. Ama içi boşaltıldığında sadece kuru bir namedir. Yani insanı ne yapmaz? Celbetmez. Ancak ses güzelse ne kadar güzel okuyor. Ama onun verdiği davet nedir? Anlaşılmaz. İşte İslam'daki kavramlar çok çok önemlidir. İçi boşaltıldığında boş bir balona benzer. Üflediğinde ise nasıl görkemliyse o kadar gözükür. Ama ıstılahta bir kavram anlaşıldığında o insan da onu hayatına geçirdiğinde muhakkak Allah'ın mükafatıyla ne yapar? Karşı karşıya kalır. Bugün sizlere işlemek istediğim konu Mescit ve mescitler. Biliyorsunuz mescitin dinde önemi çok büyüktür. Büyük olmasına hasep İslam'da mescit değil de hangi mescit denir? Takva mı? Dırar mı? Çünkü birisi cennet tarafı, birisi de nedir? Cehennem tarafı. Takva mescidi hayır için kurulmuştur. insanların ahiretteki e, saadeti için ama Dırar Mescidi ise münafıklar ve hainler tarafından kurulmuş ve Müslümanların dini baltalanma ve yok etme amacıyla kurulmuştur. Bugünkü mevzumuz mescitler üzerinde inşallah. Allah bana anlatma. Hepimize de güzel bir anlayış nasip etsin. Mescitler kardeşlerim takva üzerine kurulur ve insanlar orada Arınmaya çalışırlar, çalışırlar. Ve arınmak için de her türlü faaliyeti yaparlar. Gösterişten, riyadan her türlü enaniyetten uzak bir davranışa ne yaparlar? Girerler. Amaç budur. Ve Allah'ın rızası dışında başka bir gaye içinde mescit yapmazlar. Hele hele Müslümanların arasını açmak için nifak için yapılan mescitlerde nedir? Zararlı mescitlerdir. Bugün mesela bakın aynen davet adı altında insanların açtıkları derneklere bakın. Hepsi bugün birer mescididır artık. Camiler bırakılmıştır. Derneklere gidilmiştir. Her fırka kendi yanındakiyle ne yapma? Sevinme yoluna gitmiş ve oturan kardeşlikler tamamen bitmiştir. Tamamen bitmiştir. Onun için Takva mescidi tamamen Allah'ın mescidleridir Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diğer peygamberlere verilmeyen beş şeyden, beş şey bana verildi diyor. Bunlardan bir tanesi nedir kardeşler? Mesela diğer peygamberlerde namaz kıldıklarında Hristiyanlar kiliselerinde Yahudiler kavralarında kılabilirlerdi. Ama yeryüzü bana ne yapıldı? Mescit kılındı, Mescit kılındı diyor. Temiz kılındı. Bizler Yahudiler, Hristiyanlar gibi ne yapamayız? Hareket edemeyiz. Ama siz onlara diyor arşına arşına, karışın karışa dek geldiği gibi ne yapacaksınız? Dek geleceksiniz. Peki buralarda davet yapılamaz mı? Bazı şeyler yapılır ama mescit hükmünde ne yapmaz? Olmaz. Oradaki insanların mescitte ne yapmaması? Soyutlanmaması gerekir. Ama bugün baktığımızda sadece derneğe giden insanlar sanki Müslüman oraya gitmeyenler sanki İslam'ın hiç şeyi olmaz. veya falan vakıf, filan vakıf. Halbuki bu Müslümanları zedeleyendir. Bu da daha önce mesela bakın dernek diye bir şey yoktu. Davet vardı, İslam vardı her yerde. Ama satın alınan belanlar, hırsızlar bunu ne yapmıştır? Kendilerine kulak veren soysuzlarla bunu başarmışlar ve davetin önünde çok büyük bir setler koymuşlardır. Bugünkü sohbetimize mevzu olan ayeti kerime Tevbe suresinin 107 ve 108. ayetleri. Tabi hepinizin malumudur. Tevbe suresi önemli surelerden bir sure. Ben mealen okuyayım. Allah Azze ve Celle şöyle diyor ayet-i kerimelerde. Bir de müminlere zarar verme. Hakkı inkar etme. Ayetin bakın cümlelerine dikkat edin. Müminlerin arasına ayrılık sokma ve daha önce Allah ve Resulullah karşı savaşmış olanı beklemek için mescid Dırar, bir zararlı mescit kuranlar ve bununla, buraya da dikkat edin, iyilikten başka bir şey niyet etmedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki onlar Allah'ın kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik ettiği insanlardır. Onun içinde asla namaz kılma, ilk günde takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılınan elbette doğru olandır. Onda temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da temizlenmeyi sever. Evet. Mescitler birer merkezdir. Hem ibadet, hem toplanma, hem de eğitim yerleridir. Şu sohbeti biz mescitte yapsak kaç kişi faydalanır? Gelen herkes. Ama mescitler bırakıldığı için oralarda bizler bugün sohbet edemez duruma geldik. Neden? Terk edildi. Ve belli bir sistemin içine iten kim? Biziz. Yani biz mescitleri terk ettiğimiz için o mescitler toplanma, arınma, ibadet etme yerinde ne yaptı? Çıktı. Ve mes mescitler günün her saatinde bu işlevleri yapmalıdır. Müslümanların hayatıyla mescit arasında çok sıkı bir bağ vardır kardeşler. Mesela Müslüm'ün kitab-ı imanı okuyun kardeşlerim. i̇bn Ömer der ki bizler diyor hasta olsak da iki kişinin omuzunda ayaklarımız yerde sürünerek ne yapardık? Cemaate, Cemaate giderdik. Neden? Münafık demesinler diye diyor. Bakın mescitler neymiş? İnsanlar tamamen sıkı fıkı bağlı olan bir yer. Bir adama mümin deme de mescide gitmeyle alakalı şahitlik yapma, münafık deme de. Hatta e, Harun işlediydi bu hafta, münafıklığı vasıflarından Nisa suresinde ne diyor? Son vaktinde kılarlar, Allah'a az zikrederler, gösteriş için namaz kılarlar. Nisa 141, 142, 143'te 6 tane nifak hareketi var. Bu da nedir? Yine mescitten alakalı ve bir insanın müminliğinde ve münafıklığındaki vasıflar neymiş? Hep yine namazıyla ne yapıyor? Ölçülüyor. İşte mescitlerde böyle yine arşın altında hiçbir gölgenin gö olmadığı bir yerde gölgelenen insanlardan bir tanesi de nedir? Gönlü mescitlerde olan genç insandır. Yani arşın gölgesinde ve hesapsız cennete girecek Sınıflarda yine bir tanesi. Yani bu kadar çok çok önemli e, meseleleri. Yine kardeşlerim mescitlerde ne vardır? Müslümanların bir araya gelmesi. Orada mala yani bir şey ne yapılmaz? Konuşulmaz. Hatta bir tanesi geliyor, yitik devesini soruyor. Allah Resulü ne diyor ve sellem Bulamayasın diyor. Yani orada yitik bile ne yapılmaz? Aranmaz. Orası Allah'la alakalı ve malayani konuşulmayan nedir? Bir yerdir. Ama bugün mescit dışında toplanılan bir yerde Allah için bile toplanılsa buradaki konuşulanların her şeyi dışında olan birçok şey yok. Malayani konuşma, basit konuşma, gereksiz konuşma, birçok günahtan. Ama mescitte bunlar nedir? İnsan kendisini frenler. Veya sigara helaldir diyen bazı ahmaklar var. Caminin içinde içiyor musun diyor. Yok. Niye içmiyorsun? İçsene ya. Zemzem içiyorsun. Limonata içiyorsun. Davet veriyorsun. Yemek yiyorsun. Niye sıkara içemiyorsun? Helalsa onun da orada yapılması gerekmiyor mu? Gerekiyor ama hala helal olduğunu ne yapıyorlar? Savunanlar mı? Gidiyor gizli köşeyle içiyor. Tuvalette içiyor. Ama bu da haram mı? Nefsine hoş geldiği için yapıyor. Yani Allah bizleri ıslah etsin. Mescit insanı her türlü pislikten ne yapar? Harındırır. Evet. <gülüyor> Müslüman toplumu ve onlardaki İslami hayatı ve şuuru hep mescitler ayakta tutmuştur. Mescitler bu görevlerini yapamaz duruma gelince hepsi sıradan bir bina, bir tarihi eser. işte falanın mimarı diye ne yapıldı? resimlenmeye başlar. Peki ilk mescide bakalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam toprağa kazıyor, kendi eliyle sahabe karıyor, kerpiş döküyor, kurutuyor, sırtında taşıyor, direkler e, dikiliyor, üstü orman dalları kesiliyor, liflerle bağlanıyor. Yani yağmur yağdığı mı tepelerine bile yağmur ne yapıyor? Akıyor. Hatta Kadir Gecesi ile alakalı rivayet hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam e, namaz kıldığında diyor o gün çıktığında çok yağmur yağmıştı ve diyor mübarek alnı diyor çamur olmuştu secdeye gittiği yerden diyor. Allah Resulü diyor ki ve Vesselam ben size o günü söyleyecektim ama diyor iki kişi kavga ediyor o bana unutturuldu. Bunu o son on günün tek olan gecelerinde araydı. Yani mescidin üstünde yağmur yağdı mı İmamın secde ettiği yer bile nedir? Çamur hale geliyordu. Peki bugün ne halde? Tam ihtişamlı, şatafatlı sanki millet yatıp da bakacak da tavanına işlemeler, ayetler işliyor. Lan nasıl bakacağım ben oraya? Ve tam böyle namaza durduğu yerde namazı ifsad edecek birçok neler var? Nakışlar söz konusu. Bugün işlevliğinde ne yapmış? çıkmış. Halbuki mescitler nedir? Eğitim yeriydi. Vallahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı ashabı suffah dediğimiz insanlar vardı. Kimdir bilir misiniz? Sıf, dinini öğrenmek için malını, mülkünü, yurdunu, eşini, çocuğunu bırakıp Medine'ye hicret eden insanlar vardı. Mescidin hemen yanında dört duvarlı bir yer vardı. Orada kalırlardı. Ve çok fakir insanlardı. Bunlar yetiştiler. İşte dini bize bu insanlar aktardı. Ama orada yetiştiler. Yani şeye, orada yetiştiler. Fakat mescitlerin ayakta duramaması ve görevlerini yerine getirememeleri, birer bina durumuna düşmeleri işte insanların da tamamen ne yaptı? bozulmasına sebep oldu. Ve inanın mescitlerin asli görevini yitirmesinin ve bir simge bir abid haline gelmesinin en büyük müessili de maalesef biz Türk milletidir. Türklerin bu işe el atmasından önce mescitler asli görevini yerine getiriyordu kardeşler. Ama Türkler ne zaman bu mescit işine ki Osmanlı halife tipinde falan binaları süslemeye nakışlar yapmaya ve giydirmeye başladılar. Mescitler asli görevini ne yaptı? Titirdi. Ve hatta kadılar mescitte görev yaparken kadıların yerini ayırıp ayrı binalara koyarak dinlen halkın arasında da ne yaptılar? Açmaya başladılar. Ve halktan din adamlar arasındaki din adamı diye aslında yoktu bir grup oluşmaya ve onların arasında da ne yaptı? Uçurumlar olmaya başladı. Tabi bu da eğitimi bitirdi. Evet. Ve yine kim hangi mescit açmışsa kendi adını vererek kendi ideolojisini mescide ne yaptı? Yansıtmaya çalıştı. Bugün falanın derneği, falanın derneği, öbürünün derneği. Ne yapıyor bu dernekler? Mescid güya görevini üstlendiler. Ne yapıyorlar? Kendi ideolojilerini anlatıyor. A, B, C, işte, Nurcu'ymuş, Sofi'ymuş, Selefi'ymuş, her neyse. Bunlar Allah'ın mescidine giden en büyük engeller haline gelmiş ve güçlenerek de devam ediyorlar. Allah razı olsun. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki ki mescitler tamamen Allah'ındır ve başkasını da ne yapamaz? Olamaz. Mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasını çağırmayın. Başka kimseye dua edip yalvarmayın. Kulluk ne yapmayın? Etmeyin diyor Cin Suresinin 18. ayetinde. Mescit hükmünde olan bir yerde Allah'ın isminin ismi dışında ne yapılamaz? Zikredilemez. Allah razı olsun. Bugün Mesela bir tasavvuf fırkasını alın. Mescitleri var. Kimin adı zikrediliyor? Allah için soruyor. Kalkın. Şeyhleri de yani üstün kavusları kimse en çok adı zikreden adam o. Ona rabıta edilerek başlanıyor. Evet. Bugün Risale-i Nur cemaatini ele alalım. Birçok fırkasını bir diye görelim. Ne öğretiliyor? Risale-i Nur deyince Allah adını mı aklınıza geliyor yoksa Saydınır'sın? Saydınır. Peki Allah'ın mescidi ise yapılan davet de Allah içinse, kimin adının zikredilmesi gerekir? Allah'ın Allah, Allah adının yanında başka isim ne yapmayın? Zikretmeyin. Yani çalışanın ismi muhakkak izzet ve şeref alacaktır. Burada Allah Azze ve Celle kendi adının yanında ne yapmıyor? İstemiyor. Ama insanlar övmede ve yermede her zaman aşırı gitmişler. Birini övdü mü adam? Ölçü olmayınca Yeren insanda ne yapıyor? O da ölçüs oluyor. Bu sefer hak için çalışan insana hakkını da veremiyorsun. İnsanlar ölçüyü ne yapmış? Götürmüş. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle mescid kelimesini Kur'an'da 22 yerde zikreder. Ve 6 ayrı ayette de gelir ve toplam secdeyle falan hesapladığımızda 92 yerde secdeydi, mesacitti veyahut da mescitti. Allah Azze ve Celle 92 yerde zikretmiştir ki az bir rakam nedir? Değildir. Bakın, mescit kelimesi Kur'an'da tekil ve çoğul olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Kabe ve çevresini ifade eden ayetler vardır. Mescid-i Nebevi veyahut Kuba Mescidini kasteden Takva Mescidi diye anlatılan ayetleri olduğu gibi Mescid-i Aksa'yı anlatan ve Mescidi Dırar'ı anlatan birçok neler vardır, ifadeler vardır. Ve Allah Azze ve Celle Kuranda mescitlerin sadece Allah için yapılan binalar olduğunu vurgulamış, kullanışının da sadece Allah için olması gerektiğini söylemiştir. Yani orası Allah'a nedir? Rakfedilmiştir. Mesela siz birine neden namaz kılmıyorsunuz demenize bile cami ne yapmaz? Gerek bırakmaz. Çünkü camiler bir taş duvardır ama inanın çok güzel bir davetçidir. Kim bakarsa baksın orada, burada namaz diyor Yani bir namaz varmış. Allah'a burada ibadet ediliyormuş. Ne yapar? O görevini insandan daha iyi yerine getirir. Ama yapılan cami hiçbir ideolojiye hizmet ne yapmayacak? Yapmayacak. Sadece Allah'a ne yapılacak? Tahsis edilmesi gerekiyor. Evet, Hristiyanlar kiliselerinde, Yahudiler havralarında Allah'a şirk koşup ondan başkasına dua edip yalvarmışlar. Başkasını imdada çağırmışlar ve mabetlerini puthaneye çevirmişler. Şimdi gelelim sizin sabahki sorunuza. Bizler ne yapmışız? Ya onlar yaparlar. Biz yapamayız mı? Sorun Biz de mabetlerimizi putaniye çevirmişiz. Önüne türbeler koymuşuz. Yanına bir şeyler. Gitmişiz. İşte üniversite imtihanı var bugün. Perşembe, cuma, cumartesi, hacı bayrama gidemezdiniz. Kadınlı, erkekli, tamamen kalabalıklar. Adeta böyle bir şey isteme yarışına girmiş insanlar. Halbuki ölmez ve diri olan birine seslense evinde nerede olursa olsun Allah ona icabet etmez mi? Eder. Ama bizim buralar aynı onlara karışı karışına uyacağınız şeklinde madetlerimiz aslında ne yapılmış? Çıkarılmış. Ve nasıl Hristiyanlar kiliselerinde Yahudiler havralarında Allah'a şık koşmuşlarsa bizim camilerimizde aynı duruma ne yapmış? Allah muhafaza düşer hala gelmişler. Ve nasıl orada insanlar Allah'tan gayrısına dua etmişlerse kiliselerde, havralarda bugün bizim camilerimizde de aynı hale. Bakın Kayseri'nin Yahyal ilçesine gidin. Bir Hacı Hasan Efendi vardı. Duydunuz mu hiç? Bu Erbakan'ın hocası derlerdi. Her mahkemeye gelirdi. Böyle televizyonu falan çıkardı. Mustafa İslamoğlu'nun babası var. Ahmet İslamoğlu. O da onun müridiydi. Sonra ölünce şefle iddia etti. Şimdi Bu adamın Hacı Hasan bu adamın dergahı var kardeşler. Dergahı. Öldüğü yerde caminin ortasına gömdüler bu adamı. Caminin ortası. Yani ne önü ne arkası falan tam ortası. Aynalı da bir mezar yaptılar. Yani insanlar o mezara doğru namaz kılmak için adeta yarışıyorlar biliyor musunuz? Neymiş? İşte üçlerdenmiş, beşlerdenmiş evliyaymış falan o adam. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani gömecek hiçbir yer dünyada kalmadı. Caminin içi kaldı. Ve caminin içine de aynalı yaptırmış. yani namaza duran direkt kendini görüyor yani. Suretini görüyor bir de. Yani düşünün Müslümanların mescitlerinin ne hale geldiklerini düşün. Ama mescit dediğin zaman Allah'a hizmet eder Şimdi bakın o köyde doğup büyüyen bir insanın bu şirkten kurtulması çok zordur. O caminin içinde o cenaze yani kabir olduğu müddetçe. Çünkü hem kendileri yoldan çıkıyor, hem gelen nesli ne yapıyor? Otomatikmen bozuyor. Halbuki o başka yerde olsaydı belki gelen nesil tevhid ehli ne yapabilir? Olabilirdi. Ama yapılan bir şirk aynı Yahudi ve Hristiyanlar kitaplarını ne yaptılar? Tahrif ettiler. Hem kendileri kafir oldu hem gelecek nesillerin kafir olmalarına sebep oldu. Evet. Onun için Mescidi Dırar da bu kadar önemlidir kardeşler. Allah Azze ve Celle bizleri o şerlerden korusun. Evet. Allah'la birlikte bir başkasına oralarda ne yapılmaz, dua edilmez ve çağrılmaz, yalvarılmaz. Bakın bu Cin Suresi'nin 18. ayetinde dört şey geliyor. Bir, namaz kılmak için bina edilmiş yerler, yani camiler. İki, Namaz ve ibadet yalnız camilere ve belli yerlere haşredilmiş değil. Bütün yeryüzü bizim için mescit. su ayetten anlaşılan bütün mescitlerin kıblesi Kabe dördüncüsü ise secde edilen yere temas eden organlar. Yani Allah'a ibadet edeceğim, onu zikredeceğim, ondan gayrısını zikretmeyeceğim ve ondan başkasında ne yapmayacağım anlayyacağım. Bu da gösteriyor ki, Mescidi haram ve içinde namaz kılınan bütün cami ve mescitler Allah'ın olduğu gibi tüm yeryüzü mescidi de insanların yaratıcısı önünde kulluk ve şükür simgesi olarak secde ettiği organlarda Allah'ındır. Allah için ve Allah yolunda kullanılmalıdır. Kur'an'da içinde Allah'a ibadet edilen yer şeklinde genel anlamıyla mescit ehli kitabın nabetleriyle zikredilmiştir. Allah bir kısım insanları diğer bazıları ile def mutlak surette işlerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar, mescitler yıkılı giderdi diyor. Demek ki mescitlerin görevi neymiş? Allah'ın zikredilme yeri. Yani bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir hadis nakledeyim kardeşler. Hakkınızı helal edin çay içiyor Boğazım bir şey olsun diye. Öyle bir zaman gelecek ki diyor kıyamet alametlerinde. Medineli bir çoban diyor yolunu şaşıracak ve mescidi nebeviye gelecek. Vahşi hayvanların, aslanların barınağı halinde, yaban kuşlarının barınağı halinde görecek diyor. Yine bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabenin diyor kerpiçleri bir bir sökülmedikçe, aralarında ot bitmedikçe, yaban kuşlarının yuva yapmadıkça kıyamet kopmayacak diyor. Bugün kabene çok kalabalık bakın. Ama öyle bir zaman gelecek ki ne olacakmış kerpiç sökülecek kimse tınlamayacak, ot bitecek kimse tınlamıyor. Bu neyi gösteriyor? Allah'ı zikreden insanlar orada olmayacak bitecek. Ne zaman olacak bu ey Allah'ın Resulü diyor bu Kabe'deki? Kabe'nin kapısıyla Makam İbrahim arasında alçak oğlu alçak birine insanlar beyat etmedikçe bu olmayacaktır. Yani orada kafir birine insanlar emir diye beyat edecekler. İşte o da ondan sonra olacak diyor. Demek ki Allah'ın zikredildiği müddetçe hem mescitler hem de din ne yapacak? baki kalacak. Ama mescit görevini Hikabe Medine'deki bitirdi mi demek ki insanlarda da hayır ne yapmayacak? Kalmayacak. Evet. Ve yine kardeşlerim mescitleri inşa etmek, imar etmek, tamir etmek, koruma bu tamamen müminlerin imanıyla nedir? Alakalı olan bir şeydir. Ne bir kafir, ne bir müşrik, ne bir müclüm asla mescitleri ne yapamaz? imar edemez. Yardım edemez bu sadece kimin müminlerin. Peki bugün camilerin kimlerin yaptırdığını hiç biliyor musunuz? Adam bilmem bir yerden emekli oluyor. Ben mesela Konya'da bir sohbetten gelirken bir giderken estağfurullah ikinci camisine girdim. Tuvalette tertemiz, pırıl pırıl. İçeriye girin, klimalar çalışıyor. Altadım atıyorum bir tane sebil Hani namazın vakti verdi. Ben de çorakları falan çıkardım, oturdum. Bir adam geldi, dikildi. Çorabı çıkaramazsın. Ya burası Allah'ın evi. Ben buradan girdi Bana kimse karışamaz. Dedi. Ben istersem burada şortla otururum. Avret mahallemi kaparsam hiç karşılamazsın. Adam dedi bu camiyi ben yaptırdım. Dedi. Burada kurallar var dedi. Okumadın mı dedi. Dikkat etmedim. Adam oku dedi. Gitti müşenmeden oraya A4 kağıtlara Mantıklı. çıkartmış. Bir sürü şeyler. İşte ayakkabınızı boyalı, bilmem çorabınızı çıkarmayın, bilmem kokuyorsa girmeyin, yaş, yaş halıya, bir sürü maddeler koymuş. Adam orada bilmem ne, ordudan emekli olmuş. İşte bol parası varmış. Orayı satın almış. Cami koymuş. Herif camiye. Hemşerim sen emekli olmadın, oldun. Burası kışla ki cami. Senin borun burada hütmez. Sen Başka yere. Ama adam camiyi yaptırıyor. ismini veriyor. Şey yapıyor. Daha sonra hocayla konuştuk biraz. Ya Allah razı olsun dedi. Ya. Hepimiz şiştik cevap veremiyorduk. <gülüyor> Cami aldı dedi. Hem yani Aramızda baya bir şey geçti. Herkes muzdarip. İmam işine gelmedi mi? Herif attırıyor başkasını getirtiyor. Yani. Düşün. Yani Allah'ın mescidini müminlerden başka kimse imar edemez. Ve hak da ne yapamaz? Talep edemez. Oraya bir şey infak ettin mi? Bitti. Bak babam bizim camiye bir löks almıştı. Elektrik yoktu bizim malda. Ben doğup büyüdüm de. Ortaokuluna kadar. Hala eskiler babama rahmet eder. Allah rahmet etsin. Hı. Camimiz diyor karanlıktı. İşte Konya'da Mustafa oraya saldı. aldı. Bak adam bir iyilik yapmış. Löks dediğin ne ki? Ama o gün çok büyük bir paraydı. Ve çok da güzel bir iyilikti caminin tavanla böyle asıldım bir de büyük demirle. Her taraf elektrik gibi ne yapıyordu? Aydınlanıyordu. Yani cami ancak Müslüman imar ederse, Müslümanlar da devamlı ne yapılır? Dua edilir. Ama isim verilen bir yere hiç kimse ne yapmaz? Dua etmez. Çünkü her insanın bir hasma vardır. Onu çekemeyen vardır. Ebu e bu cehile neden bu cehil dediniz? Dendi biliyor musunuz? Cahil. Biz diyor ona soruyorlar sen neden Muhammed'e indirileni kabul etmiyorsun bu gelen rivayette yani yalanını mı gördün bir şeyini mi hayır diyor, asla peki niye kabul etmiyorsun Haşim oğulları diyor biz hep sürüşürüz onlar bir hayır yaptı mı biz onun mislini yaparız onlar şunu mu yaptı onu ama şimdi onlardan biri diyor öyle bir şey getirdi ki biz onun gibi bir şey getiremediğimiz için kabul etmiyoruz diyor. onun için cehaletin babası dendi. Yani insanların hasımları vardır. Ama Resul'a hasım olunmaz. Ancak kabul olur. Evet. Allah bizlere hayır versin. Mescitler demek ki Allah'ın yeri ve orada izzet ve şeref alınır. Hadislere baktığımızda ise kardeşlerim, kısaca şöyle gireyim. Kıymetli vaktimizi fazla almayın. Allah'ın en çok sevdiği yerler mescitlerdir. Allah'ın en çok nefret ettiği yer çarşı ve pazarlardır diyor. Bu Müslüm hadisi 671'in olur rivayet. En çok nerede gezeriz biz? Çarşı pazarda. Ama biz hani her yer mescit kılındı diye. Tabi tabi. İnsanoğlu her zaman cedercidir zaten. Yine yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Ümmetimden kim bir namaz vaktine ulaştı mı nerede olursa olsun Burada namaz var. kılsın. Yine Cabir'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir camiye geliyor mescide. Bakıyor ki orada halkalar var. Ben sizlere diyor, neden dağınık görüyor halka halka. Halbuki diyor, mescitler sizi bir hale getirmeli değil mi Bunun işareti değil mi? Hemen sahabe ne yapıyor? Birlik içinde oturuyor. Ayrı ayrı gruplardan uzak duruyor. Allah bizlere hayır versin. Müslümanlar da asla ayrılacak grup grup olacak davranışlardan uzak durması gerekiyor. Yine Ebu Said el-Hudri anlatıyor Allah, Allah kendisinden razı olsun Hı. Beni Seleme de Ensar'dan bir grup Medine'den uzakça bir kenarda oturuyordu ve kendileri uzak olduğu için mescidi Nebevi'nin yanına taşınmak istediler. Allah Resulü onlara sakın bunu yapmayın dedi. Amaya Allah'ın Resulü biz namaza gelip gitmekte zorlanıyoruz. Attığınız her adımda bir günahını siliniz ve size bir sevap vardır. Yani sakın diyor de yakın ne yapma gelmeyin diyor. Bu da gösteriyor ki mescitler ne kadar önemli. Ne kadar günah işlersen sen sabah öğlen ikindi akşam yatsı mescide attığın her adım senin işlemiş olduğun bir günahını ne yapıyor? Aynı zamanda da Ahiret ayda muhtiyonu. Evet. Yine Ebuzer'den Zer'den gelen rivayette Aleyhissalatü Vesselam'ın mescitte iken huzuruna girdim. Bana ey Ebu Zer, mescide tahiye, yani selam vermen gerekir dedi. Ben de dedim ki Allah'ın Resulü mescidin selamı nedir ki? İki rekat namaz kılmahtır, dedi. Ve Mescide geldiğinde oturmadan İki rekat namaz kılmadan ne yapma? Oturma diyor. Muhakkabı. İki rekat namaz kıl diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, mescidin selamı neymiş? İki Namazını iklim. kılacak oturacak İmam hutbede bile olsun. Ama kerahat vakti ne yapmayacak? Olmayacak. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte kısas yapardı, infaz ne yapardı? Yerine getirirdi. Evet, yine Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde kılın. Yani nafileleri oraları kabirlere ne yapmayın? Çevir. Çevirmeyin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağ ve bahçelerde namaz kılmayı da sevimli ve hoş sayardı. Yani yeryüzü mescit olması haline. Yine mescitler hakkında övünme olmadan kıyamet kopmayacak diyor. Yemin olsun sizler mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz diyor. Bukhari Ebu Davud rivayeti. Evet kardeşler. Bu da gösteriyor ki mescitler hayır yerleri ama şerrede neymiş? Çok müsait yerler. Yine cemaat, kişinin cemaatle kıldığı namazın sevabı evinde ve çarşıda, iş yerinde kıldığı namazdan 25 kat daha nedir? Fazladır ve üstündür. Ve yine güzel bir abdest alıyorsun. Attığın her adım Mescitte oturduğunda namaz kılmış gibi neler var? Sevabı vardır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaat namaza kalktığında bakıyor ki bir kargaşalık var. Saflarda düzgünlük yok. Düz durun, safları düzeltin. Topuklarınız, dizleriniz, omuzlarınız birbirine ne yapsın? Eşit olsun. Muhakkak ki şeytanın aranızda dolaştığını ne yapıyorum? Görüyorum diyor. Ve safların düzgünlüğü namazın tamam, tamam. diyor. Bugünkü safların nasıl olduğunu görüyor musunuz? <gülüyor> Hanefi yani. mezhebinde dört parmak olacak diyor. Şimdi dört parmak koy. Birinin birine ayağı topu birleşir mi? Hmm. Mümkün değil. Omuz hizası olması lazım. Bir adam normal bir omuz hizası durdu mu yanındaki daim, yanındaki daim otomatikmen birbirine ne yapar tık tık tık saflar düzelir cemaatta saf düzgün olmayınca diyor kalpte huşunun eseri ne yapmaz? olmazdır. Bugün de o hale ne yapmış bizimkiler? Gelin. Veyahut yine ya safları düzeltirsiniz ya da Allah sizin kalplerinize muhalefet atar. Yani hepinizin birbirine buz ettiğini görürsünüz diyor. Evet. Mescidin caminin fonksiyonlarına bakacak olursak kardeşlerim mescid her şeyden önce ibadethane dedik ve İslam'da da ibadetin sadece namaz ve benzeri görevler olmadığı gördük. Bireysel, sosyal, siyasal hayatın bütün alanları mescitte ne yapılmış ikame edilmiştir. Yani mescit sadece namaz kılma yeri değildir. Bakın örnekler vereyim. Mabet olarak, mescit olarak baktığımızda ki bugün o görevini hala yerine getiriyor bir mescit olarak görevini ne yapmış, görmüş. Yine İslamiyet'te bütün yeryüzü mescit kabul etmekle beraber cemaat mescitte namaz kılmaya uygun görülmüş. Cuma namazları cemaatlan kılınmış, teravihler cemaatlan kılınmış. Aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak mescidine atmıştır. Devam ettirmiş, ikame ettirmiştir. Yani mescid aynı zamanda bir kütüphanedir. Ama bugün gidin, kitap bile varsa ya milattan kalmadır, ya evinden atmıştır, ya babası ölmüştür, dedesi ölmüştür, kalanı evet. koymuştur. Yani ne kitabı olduğunu da bilemezsin. Ya da kitlidir. Ben mesela Kızılay'da bir vakit namazına dek geldim, girdim, bir arkadaştan buluşacaktık. Bir Ebu Davut var. Ben çok severim o baskıyı, beş cilt. Eskiden Milli Gazete basmıştı. En doğru tercüme su. Orada gördüm. Ama cam, camında şeyi var, kilidi. Dedim acaba açılır mı şöyle? Vakit geçir, geçer yani. Kitap alayım da okuyayım. O da imam da beni izliyormuş arkadan. Çalacak zannetmiş o sakallandı. Elini keserim de. Ben de senin kafanı keserim de. Bu dedim kitap burada kitlenir misin ya? Ya çalıyorlar. Çalsın dedim ya. Allah'ın evinden çalıyoruz. Allah onun hesabını sorar sana ne? Ya dedim bunun içindekini nasıl hapsediyorsun? Velhasıl kitap olsa da o direkler var ya direklerin böyle kafa çarpmayacak şekilde yapmışlar. Yani uzansan anca benim gibi uzun boyu alabilir onlara. Yani. Onun için aslında ne yapmış? Çıkmış. Halbuki oralar nedir? Bir eğitim yerleridir. Ve hala kardeşler bugün Mescid-i Nebevi'de olsun. Kabe'de görmedim ama Medine'de gördüm. Bukhari hanlar var. Mescide gidin adam oturuyor. Ahmet hoş geldin. Mesela Ahmet gibi bir genç gidiyor. Ben Bukhari'yi ezberlemek istiyorum. Adamın dizi, dizinin dibine oturuyor. Mescitte. O söylüyor ravileriyle. Hadisi naklediyor. Adam ezberli icazet alıyor. Gidiyor Bukhari'yi öğretebiliyor. Yani mescitler eskiden Terimizi hanlar yani Tirmizi'yi ezbere bilen, Anlar ezbere bilen mescitlerde boldu, hafızların olduğu gibi. İsteyen hafız oluyor, isteyen o oluyordu. Ama bunlar ne yaptı? Bitti. Kim bitirdi? Biz bitirdik. Biz bitirdik. Ne oraya birini yetiştirdik ne de orada olanın kadri kıymetini bildik. Değer verdik. Bu da ne yaptı? Mescitlerin asli görevini bitirdi. Evet, yine Mescitler hastane olarak kullanıldı. Çünkü gerektiğinde savaşta esirler geçici olarak mescitte muhafaza edilir, orada tedavi edilir ve ondan sonra ne yapılırdı? Gönderilirdi. Yine Bukhari'ye, Müslüme bakın, mescitler birer tutuk eviydi. Hatta birçok sohbette hatırlayacaksanız sahabenin birisi, ben de o zaman müşriktim diyor, esir edildim. Beni mescitte, Medine'de direğe bağladılar. Her sabah Allah Resulü geliyor, ne görüyorsun? Dünyanın en pis suratını görüyorum diyor. Ve bir gün diyor yine yanıma geldiğinde diyor, ne görüyorsun? Demeden önce diyor, şöyle göğsüme vurdu bir şeyler dedi diyor, anlamadı. Ne görüyorum dedi diyor, vallahi karşıdan gelirken dünyanın en pis yüzüydü ama şimdi dünyanın en güzel yüzünü görüyorum dedi diyor. Arkada kardeşinizi hemen çözün, guslettirin gelin dedi diyor. Sonadır, diyor, oturduktur. oturduk diyor. Hadisi şimdi daha iyi hatırlarsınız. Sahabeler korkuyla ona bakıyor. Yeni iman etmişe. Çünkü müşrikken ne getirdilerse silip süpürüyor. E, tıplık zamanı. Sofraya oturduklarında adam az bir şey alıyor, kalkıyor. Allah Resulü diyor ki, Aleyhisselam Kardeşinize diyor, hayret mi diyorsunuz? O diyor. sabah kafirdi. Bağırsakları da kafirdi diyor. Ama şimdi mü'min, bağırsakları da mü'min diyor. Kâfer, yedi bağırsakla yer doymaz, mü'min bir bağırsakla yeri Yani insanın iman etmesi bile yemeğe içmesine ne yapıyor? Tezahür ediyor. Ya anlatmak istediğim o gün mescid aynı zamanda bir tutuk eviydi. Yani direklerine esirler ne yapardı? Bağlanırdı. Bugün sen haftayı sokamazsın. Yani Küçük tane işte yapamazsın. Zaten. Evet. Ve yine mescitler irşat yeriydi. Orada din nasihat olarak anlatılır, insanlara toplu olarak nasihat edilir ve bu görev hala yerine ne yapılması getirilmesi gerekir. Mesela Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir gün evine geliyor, sahabenin hem de önde gelenleri Ayşe annemize Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nafile ibadetlerini soruyorlar. İşte gece namazı nasıl, işte orucu nasıl tutar falan. yollar. Biri diyor ki ben hep oruç Biri diyor ki gece ben hep namaz kılacağım. Biri diyor ben hiç evlenmeyeceğim. Allah Resulü duyuyor bunu Aleyhissalatu vesselam ve mescide geliyor. Hıfzetül Hac'ı okuyor. Hani sohbetin başında ben Türkçe Hı. okuyorum size. Arapça okumuyorum. Çünkü Türkçe sohbet ettiğimiz için. Arkasından ne diyor? Birileri diyor şöyle şöyle diyor. Vallahi diyor ben namaz da kılarım yatar uyurumda. Oruç da tutarım. Tutmam da. Kadınlarla da evlenirim. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Ne demek istiyor? Onların yüzüne demiyor. Camiye geliyor mescide. Mescitte umuma ne yapıyor bunu? Anlatıyor. Oradan anlatsa üç kişi de kalacak. Belki kimseye ne yapmayacak? Söylemeyecek. Belki bir azar olacak. Ama mescitte isim zikretmeden birilerine ne oluyor ki Aynı düşünce dolanların hepsi ne yapar? Sustuğu gibi bak bu rivayet olduğu gibi bozulmadan tabana da ne yapıyor? Gelebiliyor. Yani mescitte öğretilen ilim ilelebet ne yapar? Gider. Aynı zamanda mescitler bir buluşma ve görüşme yeriydi. Müslümanların toplantı yeriydi. Kim Camide toplanana kim ne der? Çamide toplantıda mı? için. Camide toplantı yaptığın zaman herkes gelir ya ben de katılayım, ben de deyim. Ama cami dışında Müslümanlar toplandığı zaman Lan bunlar örgüt mi? ya Bunlar hangi fırkanlı adamı? Herkes ne yapar kardeş sen nereye bağlısın başlıyor. Camide olsa bunu sormuyor işte. Sormuyor. İşte amaç bu ve camiler istirahat yerlerdi yerleriydi. Ali'nin bir künyesi vardı. Neydi bu? Ebu Ebu Turab. Turab. Ne demek? Toprağın babası. Bu künyeyi nasıl aldığını biliyor musunuz? Bir gün aleyhissalatü vesselam damadı işi düşüyor. Geliyor kızının yanına Ali nerede? İşte diyor tartıştı kızdı meskide gitti yatıyor diyor. Geliyor bakıyor ki Ali yatmış ve yüzü de toprak olmuş. Ee bu trab kalk diyor Asasıyla dörtü yani cami bir istirahat yeriydi. Evinde hızlı gitti Gideceği yer otel değil başka yeri değildi Allah'ın eviydi. Yatma kalkma serbest. Ben bir gün sohbetten geliyorum ee, şeyden doğuda Erzincan değildi. Nereydi yani? Elazığ. Cami de yaktım. Ben yani, otobüs bulamamıştım. Ben baktım sabah imam depiyor. Gözümü açtım. Burası da otel değil. Doğru dedim. Doğru söylüyorsun. Otel değil. Ama burası dedim Allah'ın Ben dedim Allah'ın konuyum. Sen bana ne karışıyorsun? Sen buranın bekçisi misin? Adam çekti gitti. Hiçbir şey diyemedi. Ama aynı şeyi o zaman yapmıyorlardı. Bugün ayağına ne yapıyor? Depiyor. Burada yatamazsın diyor. Burası şey diyor, cami diyor, yatılma yeri değil. Halbuki cami yatılma yeriydi. istirahat yeriydi. Hatta vudu baplarını okuyun. i̇bn Ömer diyor ki biz gençtik diyor. Mescitte yattığımda bir gün ihtilam olmuşum diyor. İşte ablamın evine gittim diyor. Kusettim. Adam ihtilam olmuş orada ve yani. Veyahut itikaf yeriydi. Orada ne yapılıyordu? İtikafa giriliyordu kadınla erkekler. Ama bugün hadi hangi camide itikafa gireceğim bakayım. Diyanet evet. görevler diyor. Camide bir görevde. Doğru. Bir girdin mi senin? He? Girdin mi buralarda? Ben girdim işte. İki gün sonra attılar. Evet. Yine mescitler nikah kıyma yeri ve ilan yeriydi. Bugün nerede? Sazlı sözlü nikah salonu Ama camiler aslını yitirdi. Ocağına zaman gelir ya günah işlemeyelim ya. Çocuklara hani nişanladık. Ya bir hoca gelsin de bir Nikahını bir kıysın alelade. Ama resmî nikah tapu gibi hem de ayet, hadis gibi ne yaparlar? Korurlar. Ama Allah'ın vermiş olduğu bağı hiç kimse ne yapmak önemsemez. Asıl önemsenecek nedir? Orasıdır. Yani dinimize değer ver. Yine mescitler asrı saadette yemek yeme yeriydi. Fakirin, fukaranın sofrasıydı. Bugün oralarda yine ne yaptı? Aslına yitirdik. Ve yine mescitler misafirhaneydi. Dışarıdan gelen heyetler mescitte ağırlanır, onlar mescitte yatar kalkardı. Bugünse mescitlerimiz bu havadan ne yapılmıştır? Yine çıkmıştır. Evet. Mescitler Allahu Teala'ya ibadet amacıyla yapıldığı için büyük bir şerefe sahiptir ve her mescide beytullah denir. Yani Allah'ın evidir bir mescit kıyamete kadar mescittir. Mescide saygısızlık veya tecavüz veyahut Allah'ın hukukuna tecavüz anlamı taşıyacak her şeyden uzak durmak gerekir. Ve hatta e, halk arasında bir söz vardır. Eceli gelen köpek cami duvarına bevleder derler. Yani camiye saygısızlık dilde kabul edilmez ve bu da aslında bir insana söylenen bir sözdür yani camiye hakaret eden veya ona karşı gelene işte eceli gelen köpek cami duvarına bevleder diye de halk arasında ne yapmıştır atasözü gelmiştir ama maalesef bu geçmişte kalmış bugün çevirip her şeyi yapıyorlar ve yine kardeşler bir mescidin içi ve arsası mescid olduğu gibi göğe kadar da nedir bu mescittir o hükümdedir ve yine mescide baktığımızda Mescitler her zaman hayır yeridir. Ve Allah Resulü bize dua etmiştir. Demiştir ki sağ ayaklan girin ve Allah'ın bize rahmet kapılarını aç. Türkçe olarak öğreteyim. Ve yine çıkarken de sol ayaklan çıkın Allah'ın bize lütuf ve kerem kapılarını aç diye ne yapılır? Dua edilir. Bu hayır Müslümancısıdır bu. Ve bu sünnettir. Sağ ayaklan girdin girerken tökezlesen yüzüstü camiye düşersin. Ölsen mescitte olursun. Çıkarken ayağın kaysa sırtın üzerine düşersin. Caminin içinde özelin varsa orada ölürsün. Yani çok güzel bir şeydir da o günden. Ve yine e, İslam'a göre cemaat o kadar önemlidir ki kardeşler. Bukhari'de ve Nesey'de gelen ifadede iki kişi yan yana geldiğinde namazını ne yapsın? Cemaatle diyor. Ayrı ayrı ne yapmasın? Kılmasın. Evet. Ve cemaate devam etmenin sevabı da o kadar büyüktür ki erkek ve kadın bu konuda eşittir. Kadınlarınızı mescide gitmekten ne yapmayın? Alıkoymayın, Alıkoymayın i̇bn Ömer babasına diyor ki, baba diyor şimdiki kadınları görse Allah Resulü diyor izin vermezdi. Yani açılma, saçılma, süslenme artık her neyse Ömer kırbacı gösteriyor. Allah Resulü diyor kadınları mescide gitmekten men etmeyin diyor. Sen hala konuşuyorsun şu kırbacı görüyor onu diyor. Bugün bizim kadınlarımız ne zaman camiye gider ve evet. erkekleri itiraz etmez? Evet. Ramazanda. İslam Ramazan'a mı has? Hepsi halıyı kilimi kaparak koşturarak giderler. Ama diğer vakitlerde halbuki beş vakit namazda kadınları ne yapmayın? Camide Men etmeyin diyor. Yani mescidin çok çok önemi var. Beş vakit namazın camide kılan bir kadını düşünün. Kocayı bırakın. Kadını düşünün. O kadının yetiştirdiği çocuk ne olur kardeşler? Namazsız olur mu? Allahsız olur mu? İlahsız, kitapsız olur mu? Olmaz. Ama kadını kendi haline bırakırsan belli ay halleri vardır. Bir bakın çoğu kadın ay halinden de sonra doğrudur namazı kılmadığını görürsünüz. Ama beş vakit namaza da, de, devam etse, devam eden kadınlar onu ne yapar? Arar, bulur. Daha ne bekliyor? Niye gelmedin? Hayırdır? Hasta mısın? Ne yapar? Onu arar ve yine teşvik eder. Yani mescidin çok çok önemi vardır. Ve son olarak isteyeceğim konu fazla sıkmayın. Dırar Mescidi ve Takva Mescidi. Evet kardeşler. Dırar Mescidi münafıklarca Medine'de inşa edilen mescide sırf Müslümanlara zarar vermek amacıyla kurulduğu için zararlı mescid yani mescidi Dırar ismi Kur'an'da verilmiştir. ve Sohbetin başında da zikrettiğimiz ayeti kerimede geldiği gibi Tevbe 107'de Mescidi dirar, münafık ve İslam düşmanlarının işbirliği yapılmıştır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıkların amacını bildirilen vahi üzerine bilmiş ve bu mescidi yıktırarak Müslümanlar arasında fitne ve fesada yol açacak yolunu atmıştır, kapatmıştır ve yerini çöplük yapmıştır ve hala çöplüktür. Hala orası mescidin çöplüktür evet Medine'de münafıklar İslam aleyhindeki faaliyetleri açıkça ve rahatça yapamadıkları için İslam devletinin takibinden kendilerini koruyacak ve gizli çalışmalarını yürütmeye elverişli hale getirebilmek için buraları açtılar bugün bizim içimize Müslümanların içine birisi sızacaksa nasıl sızar bir mescidi dırar, açabiliriz. Camiye gitmedi. Ayrı ayrı sohbetler eden insanlara sızacaklar. Nasıl sızarlar? Kurumsallaştırırlar. Dernek, federasyon, konfederasyon, vakıflar, daha ileri, İslami cemiyetler. Gidin bakın hangi biri bir araya geliyor. Ben başkan olacağım, sen başkan olacağım. Başkanlık yarışı var, bir kavgası var. İslam'da böyle bir kavga var mı? Kardeşlik var. Birlik var. Fitne, fesat nedir? Yok. Yine benim derneğimde benim hocam konuşur. Falan hoca buraya ne yapamaz? Gelemez. Sen kimsin lan? Ben seyyar bazım. istediğim yerde istediğim şeyi anlatırım. Sen bana ne yapamazsın? Karışamazsın. Şunu konuş, bunu konuşmadan ne yapamazsın? Diyemezsin. Ama gidin bu türlü yerlerde ne için toplanılmış? İslam'ı baltalamak için. Kimler kurmuş? Ancak münafıklar ve hainler. Niye kurmuş? Çok rahat çalışabilme ve pis emellerini gizleyebilme. Peki ayete göre devam ediyoruz. Ne yapıyorlarmış? Biz sadece hayır umuyoruz. Yaptığımız hayırdan başka hiçbir şey değil. İnanın bu işi yapanların İslam'la hiçbir alakatları yok. Bu ayete göre de münafıkların ta kendileri. Niyetimiz hayır. Niyetimiz çünkü hayır diyorlar. Başka hiçbir şey değil ve münafıkların vasfıdan tamamen Allah burada ne yapıyor? Açığa çıkarıyor. Buradaki açana bakın. Aslen Medine'li birisi kardeşlerim. Ve peygamberin Medine'ye hicret etmesi üzerine İslam'a ve Allah Resulü'ne düşmanlığı ve hışmı dolayısıyla Önce Mekke'ye kaçıyor, sonra Bizans hükümetine sığılıyor. Ebu Amr, Er-Rahip, El-Fasık diye birisi bu. Aleyhisselatü Vesselam'ın onun Er-Rahip lakabını El-Fasık olarak değiştirdiği için El-Fasık diyorum. İrtibatlı olduklarıyla Medine'de münafıklara mescit şeklinde bir merkez kurmayı tavsiye ediyor ve kendine kulak verenlerle mescidi yapıyor. Bugün dernek kuranlara bak bazı belamlar ne diyor? Açın siz derneğe bir senelik bütün masrafınız benden. Sadece vaat var. Tatbikata gelince bir şey yok. Orada da kendine kulak verenleri safları ne yapıyor? Kullanıyor. Ve bugün bakın açılan yerler İslam'a ne kadar büyük perde vurmuş. Ve münafıklar 630 senesinde Medine'de Salim bin Alfoğullarının bölgesinde Kuba Mescidine yakın bir yerde bir sözde mescit inşa ettiler. Ve bundan sonra Allah Resulü'ne müracaatla işlerinden yaşlıların ve özürlerin cemaata devam edemediğini bir mescit yaptık. Burada kılacaklar. Sen de gel burada bir namaz kıldır da burayı mescit ilan edelim diyerek de peygambere ne yaptılar? Davetiye. Müracaat ettiler. Davetiye gönderdiler. Evet. Aynen bugün Dernek kaçıyor Biz çağırdık. Hocalar gelseydi, burada sohbet etseydi, bu ifadeyi kullan. Camiye gel, gel orada konuşalım. Orada muhabbet edelim. Değil mi? Herkes duysun. Kapalı kapılar ardında olmasın. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok meşguldü. Cemaatle kılmaya gittiğinde Allah Resulü'nü orada ne yapacaklardı? Öldüreceklerdi, katledeceklerdi ve Müslümanların arasına fitne koyacaklardı ve davet başlamadan bitecekti onların hesabına göre. Ama Cibril haber verince o mescidi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Yıktırdı. Tevbe suresinin 107 ve 110. ayete kadar sırf buna ait ne yapmıştır? İnmiştir. Medine yakınlarında inmiş ve bu ayetlerde söz konusu mescidin zarar verme yani dırar inkar etme özellikleri bakın. Mescidin kurulma, Müslümanların arasında ayrılık çıkarma ve daha önce Allah ve Resuluna karşı savaşanlara gözetleme yeri, yani mücahitleri küfre, ispiyon etme yeri ve münafıkların bu amaçlarını da gizleme için bir mescit Yani faaliyetlerini orada yürütürse kimse ne yapmayacak? Kuyulanmayacak. Ve biz sadece iyilik yapmak istiyoruz diyerek de yemin ettikleri. Buna rağmen Allah Azze ve Celle onların yalancı olduğunu bildirerek şöyle buyuruyor. Bir de müminlere zarar verme, hakkı inkar etme, müminlerin arasına ayrılık sokma ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olanı beklemek için bir mescidi dırar kuranlar ve bununla iyilikten başka bir şeye niyet etmedik diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Onun için asla orada namaz kılma. İlk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılman elbette senin için daha doğrudur. Onda temizlenmeyi seven insanlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Binasının temelini Allah'tan korkma. Bakış müminleri anlatıyor. Onun uzasını kazanma esas üzerine kuran mı? Yoksa binasını bir uçurumun kenarına kurup da onunla cehennem ateşine göçer mi daha hayırlı? Allah zalimler guruhunu doğru yola sevk etmez. Yürekleri paramparça oluncaya kadar yaptıkları o mescit daima bir şüphe olarak kalplerde kalacaktır. Allah alimdir. Her şeyi hakkıyla bilendir. Yani ayet hiçbir şerhe ihtiyaç duymadan ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Ve münafıklar kardeşlerim mescidi dırar açmak için peygamberin seferden dönmesini bekliyorlar ve Medine'ye dönünce gerçek mahiyeti konusunda bilgilendirdikleri, yönlendirildiği mescidi dırar görevini görevlendirdi. Birkaç sahabe vasıtasıyla Allah Resulü yaktırdı ve ortadan ne yaptı? Kaldırdı. Ve, evet. Şimdi orada ebediyen namaz kılma. Mescidi durardı. Demek ki biz kıldığımız yere de ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Mesela sabah sormak istiyordum ben durdurdum. Sohbetin önünde sormak istediğin soruyu. Birçok insan gidip namaz ne yapmaz? kılmaz camilerde. İşte bunlar müşrik, bunların arkasında namaz kılınmaz, cuma kılınmaz, birçok laflar ederler. Şimdi meseleyi anlamayınca hükmü de ne yapıyorlar? Kafasına göre veriyorlar. E Allah diyor meslekleri terk etmeyin. Veyahut cuma suresinde baktığımızda Allah'ın zikrine koşun. E şimdi buraya gidene mümin uzaklaşana ne dönüyor? Allah mümin demiyor. Öyleyse bizim mescit ve mescidin içine ne yapmamız çok önem vermemiz gerekiyor. Kafirler ise bizim aramıza attığı fikirlerle hem bizi bölme, hem mescitten uzaklaştırma, hem de oradaki düzeni bize ne yapıyor? Bozdurmaya çalışıyor. Halbuki mescitte bir münkermiş demiş imam, namaz kıldıran. Bakın bütün naslarla dolu. adam kalkıyor, Allah bu elin belasını versin, kırsın diyor. Allah Resulü böyle mi dua ederdi diyor. Kime söylüyor? Hem Medine İmamı, Mervan bin Hakem, yani hem vali adam, valiye kalkıyor adam, hatasını ne yapıyor? Mescid'de hem de cuma namazında söylüyor. Sen gelmişsin şurada, can, namaz kılınmaz, cuma kılınmaz, bunun arkasında namaz kılınmaz. Adam bir hata yaptıysa, git, orada o Hakem kafir he Mervan. Hakim. Me, vali, iman, iman birisi. Ha, bidatları çıkarmış ama namaz kıramı diyemem. Yani şurada gelip konuşmanla orada hata eden bir adamın yüzüne söyleme aynı şey değil. Şurada söylersen hiçbir şey ifade etmez ama orada söylersen adam da kendini düzeltir. Belki yanılmıştır, belki kasıtlı nedir? Değildir. Evet. Şu kapandı kimin senin. Evet. Yani Mescid-i Dırar'da namaz kılma derken bu da kardeşlerim çok dikkat etmek gerekir. Münafık, akaidde aynı zamanda kafir hükmünde olduğu için kafirler tarafından inşa edilen müminlere zarar verme, tefrikaya düşürme, ideolojilerini yayarak küflü güçlendirme niyetiyle yapılan mescidlerde Dırar özelliği taşır ki burada namaz kılmakta şeran nedir? caiz değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o gün nasıl o mescidi yıkmış yerini çöplük haline getirmişse bugün bize de düşen nedir? Odur. Bakın Dıral Mescidinde bir görevli imam vardı o gün e, mecmah diye radıyallaha e, tabi bilmiyor onların münafık olduğunu fakat güzel kıraatı vardı onu imam tayin ediyorlar. Neticede bir gün Ömer'in devrindeyken emirel müminin zamanında bir mescit yapılır ve oraya bir imam gerekiyor. Bu mecmayı oraya imam göndermek istiyorlar. Ömer diyor ki hayır o diyor Dırar mescidinin imamı değil miydi diyor. Oraya diyor o atanmaz. Mecma diyor ki ey müminlerin emiri diyor ben diyor onların niyetlerini ne bileyim Kalplerini mi yardım diyor. Yani bilmiyordum ki deyince Ömer ondan sonra onun oraya gitmesine ne yapıyor? Müsaade ediyor. Yani bunlar demek ki mescit önemli olduğu gibi orada imamlık yapan da neymiş? Önemliymiş. Hakka davet edecek. Hakka insanları ne yapacak? Çağıracak. Allah hepimize hayır versin. Allah'ın indirdiği hükümleri inkar ettikleri, beyine ve ikrarla sabit olan kafirlerin yaptırdığı bütün mescitler, Dırar mescidi hükmündedir. Çünkü kafirler tarih boyunca müminleri bu yolla aldatmayı hep maharet saymışlardır. Ve müminler mescid hususunda titiz olmalıdır. Ve bu titizliğini ne yapmak? Korumadır. Çünkü mescidi Dırar ve takva mescidi vardır. Müminlerin mescidi takva mescidi olmak zorundadır. Evet. Müslümanların kontrolünde, Allah'ın dininin topluca ikame edilmesi için mescitler hep Müslümanların kontrolünde olmalı ve Müslümanların ibadet yeri haline gelmelidir. Eğer böyle değilse bu hiçbir zaman İslam'a ne yapmaz, hizmet etmez. Bir mescidin direl olmasının temel sebebi taşının, halının, binanın kafir eliyle yapılması değildir. Bakın bugün Ayasofya kilise değil miydi? Kiliseydi. Ora fethedildiğinde şeyne çevrilmedi, mi? camiye çevrildi. Yani orayı bir zaman kafirler yaptı, içini şunlar döşedi demek mescidi dıraitmini girmez. Orada Allah'ın hükümleri uygulanmıyorsa, yani bu kaydıya de dikkat edin. Allah'ın indirdiği öğretilmiyorsa ve kafirler Müslümanları bölmek için orayı kullanıyorsa işte o zaman Mescid-i Dara Ve riya gösteriş, dünyevi çıkar için yapılan mescitlerden hiçbir zaman hayır gelmez. Böyle mescitlerde toplanma da insanlara hiçbir hayır ne yapmaz? Getirmez. Bakın bazı günler icat ediyorlar. Yani bidat olan geceler var. İşte regaip kandili diyorlar. işte falan kandili ki İslam'da sadece Kadir Gecesi vardır. Bunun dışındaki geceler hep bidat olarak sokulmuş. O gün çoluk, çocuk, abdestli, abdestli, sırlısı, hırsız hep orada mı? Sabahlara kadar. Peki, bu toplantıda bir hayır görüyor musunuz? Bir birlik, bir beraberlik, Müslümanların orada bir kaynaşması var mı? Hiçbir şey yok. Çünkü ertesi gün bir şey yok. Yani, Mesela neye geldiklerini de bilmiyorlar. Belki birçok sohbette anlattım anılarımı. Tepede fuardayız. Kadir Gecesi dedikleri günde kapatıyorlar. Ben de birini bekliyordum. Dışarıya çıktım merdivenin orada. Baktım orada rapçi çocuklar var. Böyle şeyle her tarafları dövme çocuklar. Tepede de şey veriliyor. İftar. Yani o kadar kuyruk olurdu ki kardeşler inanın yatsı olurdu daha kuyruk bitmezdi. Böyle. Baktım çocuklar da kuyrukta. "Ha şunlara bir takılayım." dedim. "Ya ne bekliyorsunuz siz burada? Kadir gecesini bekliyorsunuz." Bir tanesi. Hocam dedi biz bekleyemez. "Tabi nereden gelecek lan? Beraber bekleriz." Çocuk durdu. Falan lan nereden gelecek?" dedi yanındakine. "La gökten gelmesin geyiklen." dedim bu şeylen falan. İnanın ne beklediklerini, neyin geldiğini onlar bilmediği gibi Sorun lan dedim. Bak burada sürü Müslümanlar var. Birkaç kişine sordular. Deli misin lan? Falan diye adamlar gittiler. Yani oraya giden niye gittiğini, neyi e, artık istediğini ve o gecenin mahiyeti nedir? inanın Giden de bilmiyor. Gelen de bilmiyor. Ama gel demiş gitmiş adam. Bir de beleş yemek de var orada. Sabaha kadar da güzel. İşte, ilahi adı altında bir şeyler söylüyorlar, karnavallar var bir şeyler, satışlar bol yani insanları cezbediyor ama neyi beklediğini bilmiyorlar niye? mescit görevini ne yapmamış? yapmamış kardeşler. çünkü riya var gösteriş var Allah için toplantı yok. ve takva mescidi ise ilk günden takva üzerine yapıldığı gibi Kıyamete kadar da ne yapacak? Gidecek Kuba Mescidi takla üzerine kurulan bir mescittir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescidi inşa ettiğinde takla üzerine bina etmiş. Orada o mescit görevini ne yapmış? Yapmış ve orada yetişen insanlar kıyamete kadar gelecek insanlara örnek teşkil etmiş ve dinlerini ne yapmış? Öğretmiştir. Bugün de aynen biz bu şekilde ne yapma? yapmak zorundayız. Dırar mescidi içi dışı fıst ve fucurlandolu, dolu, maddi ve manevi yönden hep kirli insanlarla, hain, hastalıklı ve münafık insanlarla doludur. Aynen dernekler de öyledir. Ama takva mescidi ise, Allah'tan korkan, içi dışı temiz insanlarla doludur. Allah Azze ve Celle mescitlerin hakkını veren, hayırlı insanlardan eylesin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle'nin emri gereği, ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden eylesin. Ve mescid deyip geçenlerden değil, onun ne kadar önemli ve ne kadar dinimiz ve geleceğimiz hakkında e, hayırlı olduğunu bilenlerden eylesin. Bizler bu kıymeti bu güzel şeyleri kaybettiğimiz için çalışıyoruz, camiye gidemiyoruz. Çalışıyoruz, şöyle diyor. halbuki peygamber zamanında ezan okundu mu herkes işini, gücünü ne yapardı? Bırakır giderdi. Allah tekrar o günlere gelmeyi bizlere nasip etsin. Bunu biz bıraktık. Birileri bize bıraktırmadı kardeşler, biz bıraktık. Yani Allah korkumuz zayıfladığı için biz bıraktık. Allah tekrar o gücü bize nasip etsin. Âmin ki Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve töbüle ve hamdün leh ve'alâ.